5. Lem'a Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinin gayet mühim bir hakikatını 15 mertebe ile beyan edecek bir risale olacaktı. Fakat hakikat ve ilimden ziyade zikir ve tefekkür ile münasebetli olduğundan şimdilik tehir edildi. Çendan 11. Lem'a olan Mirkatü's-Sunne ve Tiryakü Maradül Bid'a namındaki gayet mühim bir risale